Yeni bir güneyin sesinden herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi afro latin ve Afrobeat müzikle dolu bir saat sizi bekliyor bugün. Ama dinleyeceğimiz şarkılardan çok bu müziğe dair gerçekleştireceğimiz keyifli sohbet bu bir saatin dolu dolu geçmesini sağlayacak. Bugün şarkıları da bizim için seçecek olan özel bir konuğum var. Müzisyen Nihal Saruhanlı. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Zaman ayırdığın için çok teşekkürler öncelikle. E, perküsyonla başlayıp davulla devam eden, ritimle dolu bir müzik yolculuğu seninkisi ve o yolculuğa dair detayları öğrendiğimde e, Güney'in sesinde buluşmamızın ben ve dinleyen tüm Güneyliler, öyle diyorum, <gülüyor> Güneyliler için çok keyifli ve ilham verici olacağını düşündüm. Bunun sebebi hem Afrika ritimlerinden hareketle, afroletin ritim müziğe doğru genişleyen bir müzikal pratiğinin olması, hem de uzun yıllar süren farklı bir kariyeri bırakıp, müzisyenliğe profesyonel bir şekilde yöneldiğin o süreç. E, bu açılardan hem ilham vereceğim, keyifli olacak bence sohbetimiz. Şimdi güneyli sesleri afrolatine geçmeden önce e, şöyle sorayım. Hani müzikli olan bağ nasıl başladı? Çocukluktan gelen bir süreç mi? Bize biraz e, 2007 galiba değil mi? O kay temizli olan çalışmalar. Evet, o zamana evet. kadar olan süreci anlatırsan? Tabii ki anlatırım. Çocukluğumda aslında ilkokul çağlarındaydı daha çok. E, piyano dersleri Aldırdılar bana. <gülüyor> o dönem çünkü bu hala da öyle aslında ee, çok popüler bir şeydi. Tabii. Gitar ve piyano sanki. Aynen gitar ve piyano işte çocuğumuz sporla uğraşsın müzikle uğraşsın bunlar istenen şeylerde de iyi ki de yapmışlar. Ee, piyanoyu ben baya sevdim bir Hı. üç sene e, klasik eserler çalıştık hocamla beraber. Ama yavaş yavaş ben ilkokuldan ergenliğe doğru dönmeye başladım ve klasik eserlerle benim bağım giderek kopmaya başladı. Daha çok aslında bunun karşılığını yakalayamamaya başladım hayatımda. Çünkü etrafımda kimse klasik müzikle ilgilenmiyor. Ben kendi kendime böyle kurduğum bir dünya var. Ben daha sosyal olmak istiyorum. Rock müzik var, pop müzik var. Bunlar benim çok ilgimi çekiyor. <gülüyor> Demk etkenler tabii o çevre içinde gelişirken. Aynen öyle. O yüzden bir üç senenin sonunda artık bırakmak istediğimi itiraf ettim. Aileme <gülüyor> ve hocama. Aileme ve hocama. Sonra bu çok pişman olduğum bir karar oldu aslında. Seneler sonra e, geri dönsem, tekrar hatırlamaya çalışsam nasıl olur acaba diye bayağı uğraştım. E, o yüzden de her zaman müzikle ilgim devam etti, müziğe olan ilgim. İyi bir dinleyici oldum, iyi bir arşivci oldum. Sürekli müzik toplamaya çalıştım, yeni müzik bulmaya çalıştım. E, farklı şeylerin peşinde koştum aslında biraz, soundların, yeni müzikler neler... O dönemler bu çok daha zordu, bunu Tabii. bulup çıkartması her Aa, şey hangi çok hangi tarzlara daha çok yöneldin, oradan oraya geçişler olmuştur tahminim. O dönemi düşündüğünde <gülüyor> e, lise dönemi diyelim mesela lise Hı -hı. ve üniversiteye doğru Hı -hı. olan dönemlerde afroletine de gelen uzanan bir süreç mi oldu aslında tam da onu soracağım. Ee, başka hangi tarzlar? O, o dönemler çok afroletine aslında o, o müziğin çok da farkında değildim. Ama mesela e, acid yazım beni çok heyecanlandırdığını hatırlıyorum böyle karışık CD'ler vardı. Bu şekilde olan compilation'lar vardı. Ee, ve isimleri de işte Asit Jazz falan diye geçiyordu. Hani bu nedir, nasıl bir müzik türüdür e, diye bayağı bir heyecanlanmıştım aslında. Onu incelemeye çalışıyordum. İşte o dönem internet biraz yeni. E, oralardan bilgi edinmeye çalışıyorum. Yeni gruplar, başka örnekleri ne olur bunun diye bakıyorum. Afrika müziğiyle ilgim biraz daha Sonrasına denk geliyor aslında. Aslında sonrası da e, senin iş kariyerini, yani başka bir alanda sürdürdüğün kariyeri biraz oradan vazgeçip <gülüyor> profesyonel müzisyenliğe yöneldiğin süreç oluyor galiba. 2007'ye geliyoruz evet. ve o kaytemiz ritim atölyesi. <gülüyor> e, tam o süreç nasıl gelişti, nasıl karar verdin, nasıl başladın <gülüyor> ve sonrasındaki etkisi aslında ne oldu? Aslında şöyle bir şey, e, ben müziğe yöneleceğimi düşünmeden önce bir şekilde sanatla ilgili bir şey yapmam gerektiğini farkındaydım. Bunun daha çok görsel sanatlar olacağını düşünüyordum. O yüzden de işte Bilgi Üniversitesi'nde tasarım kültürü yöntemi okudum. Daha sonra görsel iletişim tasarım masterına girdim. Ve kendime daha görsel anlatım yoluyla aslında ifade edebileceğim bir alan aradım bir süre. Bunun içerisinde de bir şekilde müziğe geldim. Nereden geldim çok bilmiyorum. Biraz aslında çevreyle de alakalı herhalde bu. Görsel sanatlarda çok aradığım karşılığı bulamadım. O kadar da bir destek mekanizması da bulamadım aslında. Mutlaka vardı ama denk gelmedi herhalde bana. Öyle olunca orada böyle çok da önümün açık olmadığını hissettim ben. Veya daha zor olacaktı benim için belki o yol. O dönemde birkaç müzisyen arkadaşım oldu. Ve bu müzisyen arkadaşlarımla beraber işte ben onların yaptıklarını duymaya başladım. E bu insanlar evde toplanıyor, bir şeyler çalıyorlar. E benim evde küçük bir Cemben vardı. E onunla eşlik ediyordum ben de onlara. Evde kendikten bir müzik takıp ...onun üstüne kendim çalıyordum. Bu bana büyük bir keyif ve mutluluk verdi. Ve böyle beni dönüşü olmayan bir yola doğru soktu. Aslında Cembe vardı. İlk olarak Cembe evet, vardı cembe diyebilir vardı. miyiz ritim açısından? Kesinlikle olan Cembe oldu. vardı. Zaten hani daha çok onun sesiyle her şey bana geldi diyebilirim. Yani çünkü bir ses takip ettim gibi oldu biraz. Büyük kararlar verdim çünkü o ara. Vermeden önce de bir 3-4 sene de bekledim aslında... <Gülüyor> emin olmak için, bunu yapma cesaretini biraz kendimde bulabilmek için. Ama sonrasında da her şey açıldı gitti. Tam o dönemde OKAY Temiz Ritim Atölyesi Aynen. o döneme denk geliyor galiba. O döneme denk Cem geliyor. Cem ile başlandı Hı -hı. ama ne kadar süren bir atölyeydi ve Şöyle, nerelere doğru evrildi? E, ben işte. hala daha kendim profesyonel bir çalışma hayatım vardı e, reklam sektöründe. Bunun yanında da Cem ile bir şeyim olduğu için, artık ilişkimi olmaya başladığı için ben bu enstrümanı daha iyi öğrenmek istiyorum, düzgün öğrenmek istiyorum diye araştırmaya başladım ve Okay Temiz'i buldum. Okay Temiz'in isminden zaten haberdardım ama atölyeler yapıyormuş. Galata'da bir yeri varmış. Bunu duyduğuma da çok sevindim. İşte benim gibi başka işlerde çalışan 96 çalışan ama daha sonra akşamüstü bu kurslara katılabilecek insanlar var. Onlara göre tasarlanmış bir kurs. Ben oraya girdim ve iki sene, iki buçuk sene yaklaşık e, kursa devam ettim. E, bu süreç boyunca tabii e, bilmiyorum hiç gittin mi oraya, <gülüyor> hiç fırsatın oldu mu o kaytemizin atölyesini görecek. <gülüyor> e, tam bir e, müzi e, müzik müzesi diyebilirim, enstrüman müzesi. Şu an İstanbul'da yine aktif olarak. Hala aynı yerde devam ediyor. Hala aynı yerde atölye çalışmalarını da Hı -hı. bence yapıyor öyle diyebiliyorum. Ara sıra ben de komşum sayıldığı için uğruyorum <gülüyor> hem de çok seviyorum ona. Ve iki sene iki buçuk sene devam ettim. O kâitemiz bana çok ilham verdi, ee, çok açtı beni yani gerçekten yolumu açan bir insan oldu. İşte e, hani dediğim gibi görsel sanatlarda bulamadığım desteği Kesin. müzikte şansım yaver gitti hep çok iyi. Bana çok faydalı olacak, elimden tutabilecek insanlar bir şekilde karşıma çıktı aslında. Öyle olunca ben de kendi potansiyelimi daha rahat gerçekleştirebilir bir hale geldim. Okaytemizle bayağı çalıştık. Ben yapıştım diyebilirim okaytemizle <gülüyor> yani. Kurs bitiyordu ve onu bırakmıyordum. Arada konga çalışıyorduk. <gülüyor> Zaten o olmasa olmuyor gibi. Evet. Yani o inat durumu inattan kasman olumlu bir inat ve <gülüyor> e, bunu düzenli ve sürekli hale getirme. Zaten sonrasında artık her gün ısrarla çalışmadan olmayacak bir süreci yaşadım ve Aynen. zaten işten ayrılmak herhalde kariyer değiştirme kararı da o aşamada oldu. Aslında sesin peşinden gitme demişken şimdi Afro Latin, <gülüyor> Afrika ritimlerinin etkisi o sesin içindeki yerine geleceğiz birazdan. Ama ondan önce senden bir şarkı isteyeceğim <gülüyor> seçmeni ve belki şöyle bir şarkı olabilir. Bu bahsettiğimiz ilham verici senin <gülüyor> yani bir kariyer değişikliği önemli bir karar aldığın o dönemde seni hissettiren <gülüyor> o seslerden birisi var mı aklına gelen? Var. Güneyli tam, bir ses olursa. Tam o dönemlere ait bir ses var. E, Okaytemiz'in atölyesine e, çok fazla Afrikalı müzisyen gelip giderdi. E, bu da bizim için büyük bir şanstı. E, çünkü e, hem farklı enstrümanları görebiliyoruz, hem o enstrümanları zaten e, yerel kültürünün bir parçası olarak icra eden insanları dinliyoruz. Bu büyük bir şanstı gerçekten. O dönemde e, Mama Dikeyta, adlı çok önemli gerçekten bir e, cembe ustası geldi ve tabii hepimiz büyülendik. Bono Dicate'a ya yani cembeyi konuşturdu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ondan bir parça. O zaman dinliyoruz birlikte evet, birazdan. Di Dijole ismi. Dijole, <gülüyor> Dijole'yi dinliyoruz ve Mama Dikeyta'dan evet. Dijole'yi dinledikten sonra güneyin sesinde Nihal Saru ile keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Afroletin müziğe daha net bir şekilde yoğun bir şekilde değinmiş olacağız birazsa Müzik Ay ya, Ay ya. Sesindesiniz. Afrolatin, Afrobeat müziğin en keyifli örneklerini dinliyoruz. Bir saat boyunca her zaman olduğu gibi ama bugün şarkılardan çok bu müziğe dair keyifli bir sohbet sizi bekliyor. Niall Saruani ile sohbete başladık. Niall Saruani'nin müzik kariyerine doğru giden süreçte aslında erken dönemden biraz 2007'lere, 2008'leri aldık ve tam şu noktadaydık. O kay temizler, Atölyesi'ne başlıyorsun. O dönem takip edilen sesler. Aslında iç, içten gelen ses, dıştan duyulan sesler diyelim onların birleşmesi. Ve tamamen müziğe yönelme, profesyonel anlamda müzik kariyerinin tam anlamıyla başlaması. Hatta o zamanki kariyeri bırakma. Hı -hı. Görsel sanatlarla daha e, içi dışı olan kariyeri. Evet. E, tam o süreçte e, Davul'la olan ilişkide başlamış mıydı? Çünkü Cembe dedik Afrika ritimleri Hı -hı. ama Davul ne zaman Hı -hı. tam dahil oldu bu sürece? Ben aslında e, dediğin gibi ellerimi kullanarak başladım bu işe. Ee, zaten biraz çıkış noktası da oydu. Ellerimi kullanarak bir şeyler yapmak istiyordum. Ee, bu sanatsal üretimin içinde gerçekten bir ellerimi de kullanmanın dahil olduğu bir şeyi arıyordum ve perküsyon bana çok iyi geldi o dönemde. E, vurmalı çalgıların içine girdikçe ve onları tanıdıkça e, biraz daha bageti kullanabilir miyim acaba? Çünkü ilk başlarda bana biraz yabancıydı. Daha çok ellerimle ritim yapıyordum ve böyle ifade ediyordum kendimi. Baget kullanabilir miyim? Nasıl olur? Nasıl tutulur? Biraz bunları düşünmeye başladım. Tam o dönemde aslında Afrika müziğine olan yakınlığımdan dolayı... ...belki de kendimi yine yakın hissettim. başka bir müzik türüyle de tanışmış oldum. Brezilya müziği. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Brezilya müziği. Çok şanslıydım çünkü İstanbul'da... Rio Sokak Sambası, Batukada tarzında e, samba müziği yapan topluluk vardı e, ve ben onların içine girdim. Şu andaki isimleri işte İstanbul School of Samba, o zaman Karnaval Turco diye geçiyordu isimleri. Büyük bir şans aslında Bu Türkiye'de büyük bir böyle şans. bir ekibi bulup içinde yer almak. Bu mı? büyük bir şans. E, çünkü aslında çok zor bir operasyon ve o insanlar hakikaten e, tamamen müziğe ve o müziği o müzik tarzına olan. Sevgilerinden ötürü bir sürü zahmete katlanarak her hafta düzenli prova yaptıkları, tamamen gönüllülük mantığıyla işleyen bir şey kurmuşlar. Ve işte herhangi bir bayram, seyran ne varsa çalınabilecek her fırsatta yakalanıp bir şekilde Çalayım. o müzik çalınmaya çalışılıyor. Büyük bir operasyon çünkü 20 kişiden 50 kişiye kadar uzanabilen. Dinlemesi ve izlemesi hep keyifli gelir aynen, ama aynen. kalabalık Kalabalık bir orkestra <gülüyor> ve bu orkestranın farklı farklı da enstrüman grupları var. <gülüyor> i̇şte surdolar var, daha bas sesleri yapıyorlar, çok daha büyük davullar taşıyorlar, kayjalar var. Ben kayja çalıyordum. Ee, kayja da bagetle çalınıyor. Aslında birazcık daha trompet <gülüyor> muadili diyebiliriz Brezilya sanma için. Böylece ben bageti de birazcık elime alıp, kullanmaya başladım. Aslında bunun benim için ilk pratiği e, bu şekilde bir samba grubuyla çalarak oldu. E, ve her hafta her hafta o ritimleri yaptıkça e, çünkü hakikaten ...çok da yazımla yani nota yazarak anlatılamayacak, hissel gelecek aynı Afrika müziği gibi <gülüyor> e, bir taraf var Brezilya müziğinde de. O salınımı bir duymanız lazım, o salınıma alışmanız lazım. Kulağınız ona duydukça da siz de onu yapmaya gayret ediyorsunuz aslında ve bu şekilde biraz daha çıkıyor oradaki e, duygular... Bu grubun içinde olmak bana çok iyi geldi ve Brezilya müziğiyle aslında ta bugünlere kadar da gelen bağımı oluşturdu diyebilirim. Afroletin müzikli olan bağın daha ağırlıklı olan aslında çalıştığım gruplara da baktığımızda az önce ismini andık. Karnaval. Türk o zaman Eskiden mi? öyleydi. Şu, an, şu, şu anda İstanbul School of Samba. İsim değişti Aha. ve başka yani diğer ben gruplar. Ben o topluluğun tabii. içindeyim. <gülüyor> diğer gruplar da var. Evet Yine var. Brezilya'mizde ee, bağlamışlar. Pasa Tempo yani. diye bir Hı -hı. grubumuz oldu. Aslında her şeyin başında onu sayamadık ama Vasulu diye bir grubumuz vardı bizim. Afrika müziği yapıyorduk. Ee, Mali ekseninde bir müzik yapıyorduk. Ee, Senegal'den çıkan. Ee, ve e, benim... Fırat diye çok iyi bir arkadaşım var. Aslında bütün benim müzikal yolculuğumun da bence başlamasına vesile olan bir arkadaştır. Bu da selam. Evet aynen kendisine sevgiler. <gülüyor> Onun Ngoni diye bir çalgısı vardı. O da Amerika'da yaşadığı senelerde Mali'nin Vasulu köyünden gelen biriyle tanışıyor. Ve ona Ngoni'yi ve Ngoni yapımını öğretiyor. Afrika enstrümanı daha çok bilinen Kora'dır. Cora, Kabaktan evet. olan. Ingonya da onun biraz daha küçüğüdür aslında çok benzerler birbirlerine. Fırat'ın onu çaldığı, benim perküsyon ya da davul çaldığım Vasul altlı bir grubumuz vardı. Daha sonra pasatempo oldu, pasatempo ile biz Brezilya kanadına geçtik. Orada da e, çok güzel bir hani Brezilya repertuarını da bu sefer tanımaya başlıyorsunuz. Bir sürü müzik örneği, hepsini deniyoruz. Yepyeni şeyler duymaya başladım ben orada pasatempo sayesinde. E, Pası Tempo'da beraber çaldığım hala arkadaşım Barış Ünal. O da Brezilya müziğinde gerçekten çok usta bir insandır Brezilya gitarında. E, onunla hala daha bir grubumuz var Anda diye. Asena Akan bize eşlik ediyor orada. Yani üçümüz beraber bitiriyoruz. E, hatta bunun üç sene önce de kendi yayınımızı da yaptık. Kıyı Kuşları Sen ve Ben adlı iki şarkımız var yayınladığımız bu tarzda. Yani hala Brezilya müziğiyle e, benim... İlişkim devam ediyor. Hem severek dinliyorum, takip ediyorum. <gülüyor> Bir yandan kendimde de icra etmeye çalışıyorum. Brezilya müziği aslında şöyle yani Brezilya müziği denince benim de eskiden bildiğim <gülüyor> düşünüyorum. Aklıma ilk gelen işte samba, klasik <gülüyor> e, bilinen sambalar. nova'yı bile çok bilmediğim zamanları hatırlıyorum. Sonradan Bostanova aa, öğrendim değişik. İşte caz da daha naif, daha Ritimler samba belki ama gitar ağırlıklı hı hı. ve sonra baktıkça farklı farklı enstrümanlar çok farklı müzikler Brezilya müziğinin içinde olduğunu görüyorsun ve o zaman sanki biraz şey yani bu endüstrinin de biraz getirdiği bir şey belki dünyaya bir kategori altında bu pazarlanıyor ama aslında derinine girdiğimizde Afrika ritimlerine o saf haline ham haline gidecek kadar büyük bir derinlik var ve yolculuk var. O Aynen. köklere doğru. Sen zaten o köklerden başlamışsın bu yolculuğa. Tabii öyle de bir durum var. Evet yani hani e, olabildiği kadar başladım Olabilir. aslında. <gülüyor> yani çünkü o coğrafyalarda bulunmak lazım. Yani ne kadar başlasanız takip etseniz de bir şekilde uzak kalınıyor. Yani i̇ster istemez. E, orada olunca bence çok daha... İçselleştirilmiş oluyor her şey ama çok uzağız. Benim daha gitme şansım olmadı Brezilya'ya da Afrika'ya da. <gülüyor> İnşallah önümüzdeki senelerde istiyorum bunları yapmak. Hani müzik etrafında da böyle organize ettiğim seyahatler olsun diliyorum. Seyahatler demişken o zaman e, aklımda şöyle bir kısım da var. Berkeley süreci. Evet. Aslında bu davula başlama sürecinde e, anacağımız galiba Almanya. E, yolculuğu da oldu. Hı hı. E, onlara da değinmeden önce o zaman şimdi bu kadar Brezilya müziğinden bahsetmişken Brezilya müziğinden keyifli bir örnek. Tamam. Hangisini seçersin? Benim seçtiğim parçanın ismi Tempo de Amor, e, Baden Powell ve Vinicius de Mores. Bu güzel şarkının ardından Nihat Saruhanlı sohbetimize devam edeceğiz. <Gülüyor> Sente que irei Sente que sinta se Ah, mas eu seria potente viver em paz Sente que sofrer Sente que chorar Sente que querer Sente que sinta se Mas tem que sofrer, mas tem que chorar Mas tem que querer pra poder amar É tempo de dor, o tempo de paz não faz nem desfã. up Poder amar. Ah, o e se proteger de um amor amar. O tempo de amor, é tempo de dor. O tempo de paz não faz nem desfaz. sesinde Nihal Saruhanlı'yla sohbete devam ediyoruz. Nihal Saruhanlı'nın müzik yolculuğu, afro müzikle olan bağı e, bize ilham verici noktalarıyla e, aslında biraz konuşmuş olduk. Çünkü ilham veren nokta bir kariyerden vazgeçip aslında müzik kariyerine tamamen gönerme ve bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirme. E bu süreçte Brezilya müziği ile olan bağının güçlü oluşu ve gruplardan bahsettik, yer aldığın gruplardan. Hala da Brezilya müziği ile yoğun bir bağ var, evet. devam eden çalışmalar var. E ama biraz daha yine o baş başlangıç süreçlerine dönersek, az önce Afrika'ya gitmek gerekli, Amerika'da orada bulunmak e, orada bulunmak gibisinin olmayacağı belli açılarda hı hı. E, söylemiş olduk. Senin yurt dışında bulunduğun süreçler oldu ve sanırım bundan müzik yolculuğunda da önemli kilometre taşlarıydı. Hı hı. E, şimdi onlara değinirsen. E, kesinlikle çok önemli e, kilometre taşları oldu. Çünkü e, tam ben dediğim gibi işte 96 daha beyaz yakalı bir iş hayatım varken ama bir yandan da işte o kaytemizle şeyle e, diğer dışarıdan birkaç e, grup kurma girişimiyle müzikle olan bağımı daha da daha da sıkılaştırmaya çalışırken Berkeley'nin farkına vardım. Boston'daki çok önemli bir müzik okulunun ve bu okulun Afro-Cuban müzik departmanı var. Tam benim yaptığım şey, daha çok öğrenmek istediğim şey. E, ve bir yazda bir baktım, e, bir buçuk haftalık yaklaşık bir e, yaz programları var. Benim için çok ulaşılabilir bir şey. Hani gerekli parayı biriktirebilirsem gidebilirim. Bir buçuk haftam var çünkü verebilirim tatil zamanından falan. Ve bunu yaptım. E, bunu yaptıktan sonra aslında benim için birçok şey değişti. Müziğe bakış açım değişti. Bunun ne kadar büyük bir dünya olduğunu farkına vardım biraz Afro-Küban müziğin e, yani çıktığı, şekillendiği önemli bölgelerden birisi de tam Boston'daydı. Tabii New York, Amerika Birleşik Devletleri üzerinde düşünürsek orada olmak o müziğe odaklanmak adına belli isimler açısından da çok önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle Yollar kesişmiş. Çünkü e, o müziği en iyi icra edenler bir şekilde bir yolunu bulup Amerika'ya geliyorlar. E, ve geldiklerinde e, Boston'daki Berkeley çok prestijli bir okul. Ve oraya girip orada hocalık yapan ve kendi kültürünün müziğini de bir şekilde orada tanıtan bir sürü isim var. E, o açıdan büyük bir fırsat. Yani belki o bölgelere gitmekten daha bile iyi olabilir bir şekilde. Çünkü çok daha e, arıtılmış bir şeye, kaynağa ulaşıyorsunuz aslında. O açıdan benim için çok iyiydi. Yani sadece bir buçuk haftalık bir deneyimdi ama çok önemli bir deneyim oldu. Derin bir deneyim oldu Müzi müzik açısından. Ee, ya or oradan sonra mesela konga benim ana enstrümanım haline geldi çünkü o güne kadar aslında e, hani birçok enstrümanla e, haşır neşirim daha çok cembe çalıyorum ama ilk defa ufak ufak konga çalmaya başlamıştım ama biri bana tekniğini bunun gerçekten öğretti orada. Orada Giovanni, ben e, hı hı. öyle bir bilgi okumuştum. Giovanni Hidalgo ile de birlikte çalışıldı evet, Horacio Fernandes Önemli isimler Afro hı hı. Müzik için. Orada mı yollar kesişmiş oldu? Ee, biraz öyle oldu. Ee, Horacio El Negro Fernandez'in bir e, drum kliniği vardı. Drum klinik dediğimiz şeyde işte yaklaşık bir saat, bir buçuk saat bir davulcu e, size tekniğini anlatıyor, neyi nasıl yaptığını, nasıl çaldığını, bunun incelikleri hakkında konuşuyor. Böyle bir deneyimdi. Giovanni Hidalgo ile çok daha enteresan oldu. Yaklaşık 10 kişilik sınıflarda ders görüyorduk. Bir gün kapı açıldı. Giovanni Hidalgo girdi. <gülüyor> Guatemala'dan yeni geldim. Çok iyi bir ritim var. Acayip iyi bir ritim duydum orada deyip tahtaya yazdı. İşte hepimiz onu çaldırmaya çalıştı falan. Bir anda böyle şeylerin de olabildiği bir yer. Yani dünyanın en iyi... Kongo müzisyeni <gülüyor> bir anda kapıyı açıyor giriyor. Ve geleneksel müzikle o kadar hala demek ki yani bir derleyici mantığıyla içi dışı ki <gülüyor> o da dikkatimi çekti şimdi sen söyleyince yeni bir ritim duydum deyip onu... Guatemala'dan getirdiği ve kendisinin de belki yeni keşfettiği bir ritmi aktarması. O heyecanda çok başka bir şey. E, hala araştırıyorlar çünkü. Gidiyorlar, bakıyorlar. E, kim neler yapıyor, farklı neler var ona bakılıyor aslında. O yüzden zaten bence önemli okullardan biri. E, bu anlamda senin Afro-Küban müzikli olan bağın Brezilya müziğiyle olan bağ kadar sonrasında güçlü geliş... Yani, güç, yani bağ devam etmiştir hı hı. ama o... Üretim anlamında o yoğunluk olmadı anladığım evet, kadarıyla. Evet doğru ee, yani Konga beni tabii ki o müziğe çok bağladı ama e, bir yandan da Konga bir sürü müzik tarzında kullanabileceğiniz bir enstrüman. E, ben özellikle Konga'nın tekniğini çalıştım buna bayağı vakit harcadım. E, ama Konga'yı özellikle e, Küba müziği özelinde kullandım mı derseniz bunun örnekleri çok daha az aslında. Hani daha çok Brezilya müziğinde veya herhangi vurmalıyla icra edebileceğim bir müzikte daha fazla kullandım diyebilirim. Ve tabi ki tam da bu noktada aslında şu anda daha yoğun bir şekilde kullandığım ve seni e, aslında tanımama da benim vesile olan e, son dönemdeki çalışmalardan birisi Mert Pekduraner'li olan çalışmaların orada Davul'un da yer alıyorsun. Hı hı. Davul konusuna az önce değindik Davul'a geçişin ama e, spesifik olarak ne zaman tam anlamıyla yani müzik kariyerime tam anlamıyla profesyonel olarak başladım dediğin anda artık Davul mu vardı? Evet. Ee, bu, bu, bu işin öncüsü olarak diye. Ee, Double'a giderek kendimi daha yakın hissetmeye Hı -hı. başladım. Ve işte sene 2011'di e, ve ben artık e, işimi gücümü bırakıp yeni bir kariyere adım atmak istiyordum. Aslında full time müzik yapmak istiyordum. Yani bütün enerjimi, aklımı, fikrimi, e, fiziksel gücümü, her şeyi müziğe vermek istiyordum. Bunun da bir başlangıç noktası olması gerekiyordu. E, çünkü sonuçta hani kendimi çok konservatuar Okuyabilecek gibi de hissetmedim. Yani nedense o tarafa değil de oradan buradan ihtiyacım olan şeyleri ben toparlayayım diye bir yol kendime Aslında tasarladım. Aslında kendi özgün yolunu yaratmak evet. gibi herkes bunu yapmadı demek ki. Bu şey. yolunda evet. e, ilk parçası en azından e, Davul'da ilk parçası Berlin'de başladı. E, Rui Faistino e, çok iyi bir e, Portekizli cihazı. Davulcusu onunla tanıştım ve 3 ay boyunca e, Rui'den ben orada e, temel bateri dersleri aldım. Ve biz bir sürü müzik çeşidini inceledik. E, benim tekniğimle uğraştı Rui. Her gün ders yaptık. Onun hemen yanında ben kendim küçük bir stüdyo odası kiraladım. Öyle olunca işte dersten çıkıyorum, giriyorum, 4 saat, 5 saat istediğim gibi çalışıyorum. Bu benim aslında full time müzisyenliğe adım atmamı sağlayan zaman oldu diyebilirim. Aslında şimdi o zaman full time müzisyenlik sürecinden sonra odadan da bahsetmişken sonra İstanbul'a dönüyorsun hı hı. ve Çinilihan süreci Aynen. artık evet, müzisyenliğe var. tam zamanlı geçmişken e, caz müziğin de burada ön plana çıkışı gene anlamıyla cazı söylüyorum ama latin cazın da tabii ki hı hı. E, önemli Etkileri var ee, ama şimdi yeni projeler sonradan gelişen projeler Afro Latin'in dışında da çok projede yer aldın evet. çok fazla isimle çalıştın şimdi bence onlara da değinelim hı hı. güneyin sesindeyiz ama bunlara değinmeden olmaz tamam. bence bu güzel sohbetin içinde ee, ama bir sonraki kısımda oradan devam edelim hı hı. şimdi bu arayı Afro Küban demişken hı hı. <gülüyor> bir <gülüyor> Afro Küban şarkıyla Konga'ya bir saygı duruşu olarak <gülüyor> Ben e, Mongo Santa Maria'dan bir parça e, Afro, Blue. Ben Afro onun, Blue. Onun yorumunu çok seviyorum. Bir caz standartına da dönüşmüş ha, ha. Evet, diyebiliriz değil mi evet, Afro Blue için? Evet. O zaman Mongo Santa Maria'nın kendi yorumuyla Hı -hı. şimdi dinleyeceğiz ve sonrasında sohbetimize güneyin sesinde kaldığı yerden devam edeceğiz. sesindesiniz. Nihal Saruhan'ı bugün konuğum ve onun seçtiği şarkıları arada dinliyoruz sohbetimizin arasında e, ve en son Mongo Santa Maria'dan Afro Blue'yu dinledik. E, Afro Küban müzikten bahsetmiştik çünkü. E, senin Afro Küban müzikli olan bağın Berkeley'de büyük anlamda gelişti Hı -hı. ama sonra esas profesyonel müzisyenliğe adımı tam attığım dönemde davulun öne çıkışından bahsettim. Berlin'deki süreç Hı -hı. E, ve orada bir odadan da bahsettim kendi çalışmalardan. Davul olduğunda perküsyon içinde bugün Geçerli oda olmadan olmuyor. Evinde çalışmak biraz Olmaz. zor. Evet. Türkiye'ye döndüğünde bir han süreci artık ve bugüne kadar gelen hı hı. oda üzerinde, stüdyo üzerinde bir e, süreç var. Artık oradan itibaren bugüne doğru alabiliriz. E, Afruletti'nin biraz dışına da çıkacağız artık evet, diğer evet. çalışmalarda beraber. Evet doğru. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra hani bir üç ay kadar aslında yine kısa diyebileceğim bir zaman dilimi geçirdikten sonra bu davul eğitimi görerek Berlin'de kendime bir çalışacak yer arayışına girdim. Çünkü aynen dediğin gibi böyle bir odan yoksa pratik yapma şansın yok. Double Pedi ile bir yere kadar çalışabiliyorsun. Çalışma pedi ile o sesi duymak gerekiyor. Akustik enstrümanla bir ilişki kurmak gerekiyor ve bunu ne kadar çok pratik edersen o kadar aslında daha her şey senin için tanıdık, daha rahat olmaya başlıyor. E, bu arayışım sonunda da Han'da buldum kendimi. Burhan Hastemir, çok iyi arkadaşım, çok iyi bir müzisyen, Perkis Yoncu. E, harika bir grupları var Cümbüş Cemaat diye. Cümbüş Cemaat'i ayrıca e, dinleyenler <gülüyor> hangi filmden de hatırlayabilir? Aman Doktor. Evet, evet. Tony Gattli filminde de harika Adli. müzikleri var. Doğru. Katıldılar. <gülüyor> e, Burhan'ı buldum e, ve e, aslında yerimi de bulmuş oldum bu şekilde. Çinli Han özel bir yer. Çünkü orası eski tarihi bir han. 1910'larda yapılmış İtalyan bir mimar tarafından. Ve daha önce bir elektrik atölyeleri olarak kullanılmış. Çünkü Şişhane bölgesi Galata'da bütün elektrik atölyelerinin olduğu, elektrikçi dükkanlarının olduğu yerdir. O apartmanda elektrik stüdyoları olarak kullanılmış, atölyeleri olarak. Daha sonra bir şekilde bir müzisyen oraya gelmiş, ilk kim gelmiş bilmiyorum. Daha sonra her kat birer prova odası, bir müzisyenin odası buna dönüşmüş. Ben de 2011'de burayı tanıma fırsatım oldu ve hala daha orada çalışabiliyorum hala da aynı yoğunlukla, stüdyo yoğunluğuyla devam ediyor. Devam ediyor. ediyor. Birçok müzisyeni e, orada görmek mümkün. E, bir şekilde bir toplaşma yeri de hani herkesin kendi, birbirine bir selam verdiği, ne yapıyorsun nasıl gidiyor dediği bir yerdir. Böyle noktalar, böyle buluşma alanları olmadan da sanki bir şeyler o anlamda ilerlemiyor. Hı -hı. Yani e, yeni bir şeylerin çıkması için özellikle. Daha e, iyi hissettiren bir şey bu. Çok daha iyi hissettirildim. Yani çünkü Asyarak evet içinde. bir birlikte hissediyorsun. Yani senin gibi insanlar da var ve burası da biraz bizim yerin diyebiliyorsun. Bu insanı iyi hissettiren bir şey. Evet. Ve olsun oradan sonraki süreçte şimdi Afroletin üzerinde söylediğimiz Brezilya müziği ağırlıklı çalışmaların dışında. Evet. Şu anda devam eden Brezilya ağırlıklı çalışmamız. Anda A grubu. Anda'yı söyledik. Hı -hı. Şu anda da yine devam evet. ediyor. Ama esas diğer projelere geçelim. Hı -hı. Benim senin tanımamı sağlayan İyi ki de tanıdım, iyi ki de gitmişim Sofar Ankara'da dinlemiştim ilk sizi. Mert Pek Duraner'le evet. olan çalışma. Hı hı. Hem ondan bahsederim isterim hem de diğer çalışmalarda. Brezilya ve Afrika müziği aslında bana müziğin ritmin kapılarını açtı. Hala daha çok sahiplendiğim, hani e, özüme baktığımda da gördüğüm sesler, şeyler biraz o e, ritimler aslında. Biraz o tarafa ait. E, ama bir yandan da ben meraklı da bir insanım. Çeşitliliği de seviyorum. O yüzden süreç içerisinde bir sürü müzik tarzıyla ve bir sürü farklı müzisyenle ve grupla çalışma fırsatı buldum. Çok da memnunum bundan. Çünkü bu bir bilgi alışverişi bir şekilde. Birinin şarkılarını duyduğunuzda, o besteleri çalmaya başladığınızda onun dünyasına girmeye başlıyorsunuz birazcık. Ben bunu ne kadar hani yapma fırsatı bulursam o kadar iyi hissediyorum kendimi. Çünkü müzik bir iletişim yöntemi en sonunda. Hep beraber e, ortak bir zamanda, diliminde bir şey yapıyorsunuz ve garip kırılımlar sağlıyorsunuz zamanda. Bu benim için zaten çok enteresan bir mevzu başlı başına. Müziğin e, zaten hani çok sonsuzluğa doğru giden e, çok derin, geniş bir şey olduğunu ben hep hissederek bu işin içinde oldum. Öyle başladım aslında. O hissiyatımı da hala koruyorum. Ee, bu, bu çeşitliliğin de e, farkına varmak, onun farklı örneklerinin içine girip çıkmak beni mutlu ediyor hakikaten. Ve o örnekler içinde şu an hangi grupları, hangi çalışmaları sayabiliriz? Ankara özelinde e, sizi çok görmemizi sağlayan grup olarak evet, Mert Pek çalışmaları. Ee, Ankara'da devam edecek Aha. bu konserler geçtiğimiz hafta e, Pazar günü Erimtan Müzesi'nde evet. Evet. Bir konser verdiniz en son. Önümüzdeki zamanlarda devam edecek mi? Yeni projeler neler? Onları da sormuşuz. Ankara'yı seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'yı Mert de seviyor. Mert sevince biz de daha iyi tanıma fırsatı bulduk aslında Ankara'yı. Ee, çok güzel geçiyor buradaki konserlerimiz. Buradaki e, dinleyici kitlesi de çok sıcak, çok kucaklayıcı. O yüzden hani İstanbul'dan biraz daha farklı geliyor. İstanbul biraz daha karışık. <gülüyor> İstanbul'da çok seviyorum. Ee, ama Ankara'yla daha önce kurmadığım bir bağ kurdum diyebilirim Mert Pek sayesinde. Ee, o yüzden burada da müzik yapmayı bayağı seviyorum son zamanlarda. Ee, Mert'le projelerimiz devam ediyor. Ee, i̇ki tane albümümüz var aslında yaptığımız, ee, yani Mert'in besteleri ve bizim de hep beraber katkı sağladığımız. Üçüncü bir albüm için de çalışıyoruz ufak ufak. <gülüyor> Onu da e, umarım 2024'ün yakın bir zamanında yayınlıyor oluruz diye düşünüyorum. Tamamen bu kendi fikrim. <gülüyor> Mert'in haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Şartlar, durumlar, evet. durumlara göre diyelim. Ama Ankara'nın da burada katkısı oluyor anlaşılan Mert. Pek düzenler, Ankara'da <gülüyor> daha yoğun bulunuyor anladığım kadarıyla. Evet yani <gülüyor> e, şu anda... O da bir üretim süreci içerisinde bu üretim sürecini Ankara'da geçirmeyi tercih Ankara'ya pay etti. çıkarıyorum ben evet, de buradan söyleyeyim. Gerçekten öyle. <gülüyor> Ankara'nın en azından Mert'in yaratıcılığı evet. açısından bir katkısı oldu bence Süper. son dönemlerde. Bakalım nasıl e, şeyler üreteceğiz en sonunda. Bununla. Merakla bekliyoruz. Evet. Peki diğer gruplar, Bahar şu an evet. devam ediyor mu? Bahar grubu doğru mu söylüyorum? <gülüyor> doğru. Bahar şeklinde. Telaffuzu zor olan evet. bir grubumuz. <gülüyor> Bahar diye isim geliyor. <gülüyor> Aslında Bahar'dan çıkan. Çünkü Yusuf Bahar e, grubumuzun kurucusu, vokalisti. E, besteleri de o yapıyor. Aranjeleri biz beraber grup olarak yapıyoruz. E, Bahar olarak Bahre. söylüyoruz. Bahar ile de iki tane albümümüz var. Üçüncü albümümüz için parçalarımız aslında hazır ama onları da bir araya getirmemiz gerekiyor. Orada da bir üretim süreci bizi bekliyor. Umarım yakın bir zamanda onu da yapacağız. Beraber. Bütün projeleri heyecanla takip evet. ediyor olacağız. Bu arada tabii beni diğer heyecanlandıran bir şey. 2023'ün Mart ayında ben ilk defa kendi bir parçamı çıkarttım. Bu da benim için bir ilk oldu. Çok istediğim bir şeydi uzun zamandır. Ama kendimi o kadar da yetkin görmüyordum bu konuda. Bir ee, parça ama birkaç parça uzun Evet. 17 dakikalık yolculuk gibi uzun değil bir mi? Pieces Parts No 1. Ee, bu parçada hatta Mert, Pektor Öner, Şevket Akıncı, Nedim Ulusoy ve Mehdi Farzani eşlik ediyorlar bana bu müziği oluştururken. Bunun devamını getirmek istiyorum. Yeni bir şeyler oraya eklemek istiyorum. Güzel bir trio fikri var aklımda. Bunu yapmak istiyorum. <gülüyor> Çeşitli şeylerim var. Ee, aklımda ve planladığım şeyler var. Artı bir de işte katkı sağladığım gruplar, müzisyenler var. Sürekli bir arada oluş hı hı. ve yeniden üretimler, yeni üretimler devam edecek. Evet. Ama P.C.M. Part hep numaralandırılarak gidecek galiba değil mi? Akıl evet, böyle bir aklımda e, benim öyle bir var. şey var. Yani şarkıların e, isimlerin isimleri böyle. P.C.M. Part No 1, No 2, No 3 olarak bir, bir devam ediyor olacak. düşünebiliriz yani bir bütün Evet, yani vardır. şey gibi bu birazcık. E, benim müzikal yolculuğum boyunca e, benim eşlik ettiğim, bana eşlik eden, yolumuz kesişen, tanıştığımız ama belki daha önce hiç müzik yapmadığımız... Müzisyen arkadaşlarımla bir araya gelip oluşturduğum besteler aslında diyebiliriz bunun için. O yüzden aslında Pelsizen Parts'ın bir grubu da yok. Yani her müziğin kendisi varsa Evet. Sadece. her her şarkının ayrı bir kendine özel grubu ve tarzı olabilir. Yayınlandı. O da şu an bütün dijital platformlarda, evet. streaming servislerinde de var Pelsen Parts Nova olarak. Peki o zaman bu güzel sohbet için ben çok teşekkür ediyorum. Rica yani e, Yani aslında konuşacak çok şey var güneyli sesler. Ben güneyli sesler olarak adlandırıyorum. <gülüyor> Güney aslında tabi e, Asya'yı da kapsıyor ortada <gülüyor> <gülüyor> da ama biz güneyin, e, güneyin Afrika ve Amerikası'ndayız. Daha Bana çok. da çok ilham veren sesler <gülüyor> i̇lham gerçekten. E, hatta şey, e, programın tanıtımında da okuduğum bir şey <gülüyor> yaşama sevinci. Evet diye bir şey var. O onu çok karşılayan müzikler bunlar. Yaşama Gerçekten. Yaşama sevincini, hissini de kenara atmadan onu da o sevincin içine katarak sanki katarak. Bana hep o gelir. Evet. Katarak. Onu hiç konuşmadık ama mesela Brezilya e, müziğinde çok fazla var. Hani mevzu çok ağır, melodi çok oynak diğer taraftan. Yani Özellikle kabuverciban o... ve Angola'da da sanki Brezilya ile bağlantılı diyebilir miyiz aynı şekilde Batı ee... Afrika'daki? Evet bence oralarda da öyle herhalde yani çok bildiğim bir örnek yok ama olabilir hatta bizim türkülerimizde de öyle aslında Tabii. yani e, baktığınızda hani mevzu çok ağır orada bir şey var bir şiddet durumu var bir şeyler var ama e, çok böyle neşeli bir melodisi var ritmi var üstüne mevzuyu birazcık daha hafifletmek acıyı hafifletmek belki o aslında Balkan müziğinde şimdi size, sen deyince böyle düşündüm Balkan müziğinin de bazı Beni şu an kendi kişisel düşündüğümde çeken yanlarından biri Balkan müziklerinde de budur belki yani o hüznü hı hı. yaşam sevincinin içine de katarak aslında yaşamın kendisi gibi o da Öyle. var bu da var bir arada. Acısı da tatlısı Buyurunuz da. Evet. <gülüyor> e, bu o zaman güney demişken e, Türkiye'nin güneyine inmiş gibi olduk Mert Pekturener çünkü Adana'dan başlayan bir yolculuğu <gülüyor> evet, var. Evet evet ikinci albümün belgeselinde ikinci albüm ismini de bu arada söylemiş olayım belgeseli hı hı. E, izlemek isteyenler albümü zaten dinleyenler bu isimle aratacaktır. Dialogues in the Dark Dialogues in the Dark. Bu albümün belgeselinde Apostol Sideris'in bir tanımlaması var. Hı hı. Mert, Mert Bektürener'in müziğine dair Adana Punk Diyor. Çok bir Değişik <gülüyor> yani. Harika var. bir tanımlama gerçekten öyle. <gülüyor> o zaman şöyle sorayım bu sohbetin sonunda yine senden bir istek şarkıyla <gülüyor> e, kapatmış olacağız. E, böyle bir Adana Punk havasıyla o ekiple bir şarkı, bir afroletin diyelim ya da afroletine ilham veren köklerden, <gülüyor> müziklerden de olabilir. Bir şarkı kavurlamak istesen hangi şarkı olurdu? E, aklımda bir şarkı var aslında. Daha İspanya'ya doğru gideceğim. Biraz Endülüs tarafları. E, Cameron de la Isla bayağı ünlü bir flamenkocu dan la la da del tempo. Granada panka daha da uygundur diyoruz. Evet. İspanya flamenko. Ee, o zaman niye çok sağ ol. Ben Güzel teşekkür ederim. Için. Çok keyifliydi. Ee, yani aslında konuşacak çok şey var. Az önce dediğim gibi afroletin müzik deyince. Afro Beat hiç konuşmadık. Aslında belki başka bir programda onu da konuşuruz. Evet, doğru. Çünkü cazla e, etkileşim halinde, funkla, soulla etkileşim halinde olan Afrika müziği. Köklerin geri, sanki köklerden çıkan müziğin geri dönüşü köklere gibi. Aynen. E, o da ayrı bir konu. Senin müziğinde de çok izleri var diye tahmin ediyorum. Doğru muyumdur? E, doğru. Hı -hı. Aslında... Geleneksel tarafının değil de bugün aldığı hali daha beni heyecanlandırıyor diyebilirim ama... Dediğin gibi ayrı bir program konusu. O zaman konusu. şimdiden soru işareti ben olsun. Gelirim ben gelirim Tamam Ankara'yı bekliyoruz <gülüyor> yeniden zaten buradasınız. Ee, yeniden e, buluşmak üzere o zaman. Buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, Nihal, Nihal bu güzel e, seçimiyle bitiriyoruz. Cameron de la Isla'dan harika bir şarkı dinleyeceğiz ve bir dahaki Güney'in sesinde yeniden buluşana dek kalbinizin sesini dinlemeye devam edin.